Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minhajül Abidin isimli eseri okumak istiyoruz. İstifade etmek istiyoruz. Rabbimizin razı olacağı ameller yapmamıza vesile olmasını istiyoruz. Kitap. Alemlerin Rabbinin cennetine giden kullarının metodu. Türkçesi öyle. Demek ki bu kitap müminlerin cennete giden yolu bilmelerini sağlamak için yazılmış. Ön sözünde de gazali rahmetullahi aleyh buna işaret edecek. Bir kitabı okumadan önce kitabın Ana fikrini anlamak, müellifinin kafa yapısını anlamak, kitabı yazmaktaki gayesini anlamak yardımcı bir unsurdur. Bu sebeple Minhajul abidin ila cenneti rabbil alemin isimli kitabı okumadan önce gazali ile ilgili bu kitap ekseninde bilinmesi gereken bazı mülhazalarımız var yedi noktaya işaret etmek istiyorum. Birincisi, Gazali Rahmetullahi Aleyh tartışılmaz bir şekilde sufi bir alemdir. Bu Minhajul Abidin isimli kitabı da Vezali'nin sufi mantık ile yazdığı bir kitaptır. Yani tasavvuf alemidir. Minhacül abidin de tasavvuf kitabıdır. Fakat Gazali ümmetiyle dertlenmiş ve ümmetinin derdine çözümlerle uyumuş, uyanmış, yemiş, içmiş hayatını bu uğurda feda etmiş bir alimdir. Hüccetül İslam'dır. İslam'a götüren, yolları keşfeden bir alimdir. Rahmetullahi aleyh. Bazılarının zannedeceği gibi, sufi yani, elinde tesbih, bir caminin köşesinde, bir zaviyede oturmuş, Sonra da talebeleri, müritleri hatıratını yazmış birisi değildir. Gazali'nin tasavvuf anlayışı, bütün Müslümanların dünya lezzetlerine kapılmadan, cennet nimetlerini bulabilmek için alternatifleri bulunmayan bir tasavvuftur. Öyle tasavvuf, her müslümana gereklidir. Tasavvufun içine sonradan sokulmaya çalışılmış bid'ahatler, hurafeler ve mümin bir insanın esasen kabul edemeyeceği belli anlayışlar özelinin de tepki gösterdiği şeylerdir zaten. Dolayısıyla Minhajul <gülüyor> Abidin'i bir tasavvuf kitabı gibi görmemizde sakınca var mı? Yok. Bunu okuyunca biz, tasavvufun tenkit edilebilecek ya da tasavvufa sonradan sokuşturulmuş, tenkit edilebilecek hatalarına düşer miyiz? Asla düşmeyiz. Neden? Bilhassa minhacül abidin, gazalinin ömrünün son iki senesinde, derlediği bir kitabıdır. O dönemde Gazali'nin Bukhari ve Müslim'e yöneldiği dönemdir. Binan Ali Minajul Abidin gibi bir kitap her ne kadar Gazali'nin tasavvuf görüşlerini yansıtıyor ise de hem Gazali'nin tasavvufunda bir sıkıntı yok hem de tasavvufun Müminlerin dünya lezzetlerine, dünya metaına kapılıp kalmadan Allahu Teala'yı bulma arzusu olan asıl tasavvufun o boyutunda müminler için bir sıkıntı yoktur. O incelikte bakıldığında Ümmeti Muhammed'in ilk mutasavvufları Fulail bin Hayatlar, Celalânîler, Beyazitî Bestâmîler bunlar Ümmeti Muhammed'in ince ayarlarıyla yaşamış Allah dostlarından olduğunu görürüz. Yani her mümin öyle olması için iman etmiştir zaten. Hatta bir ayrıntı gibi görülse de, özellikle notlarımızda bulunmasında fayda var. Tasavvufun en büyük düşmanı, tasavvufa karşı en büyük çıkışları yapan, kimdir diye bir anket yapılsa ümmeti Muhammed'in içinde herhalde İbni Teymiye, İbni Kayyem bunlar tasavvufun en büyük düşmanları listesine girerler. İlk ona çok rahat girerler. Hakikat var ki ortada İbni Teymiye, bu Tasavvuf erbabındandır. İbni Kayyem'in Medar-ı isimli kitabı tıklı bu Minacül Abidin gibi bir tasavvuf kitabıdır. Ama İbn Teymiyye'de, İbn Kayyım'da tasavvufun hurafeleştirilmiş insanların bir nevi gizli puta dönüştürülmüş şekline düşman oldular. İbn Teymiyye'nin virt hayatı. İbn Kayyım'ın tasavvufun ince ayarlarına ait getirdiği hele Medarecü's-Salikin'de getirdiği özel gayretleri, yorumları herhangi bir tasavvuf erbabından daha geri değildir. O zaman biz Müslüman olarak zaten şunu söylüyoruz. Ümmeti Muhammed'in İslam'ın ince ayarları diyeceğimiz tasavvufi konularına bir itirazı olamaz. Bu eğer tasavvufa bu açıdan bir itiraz edilecekse helaller haramlarda isteyen istediği gibi yaşasın demeye denk olur bu. Ama Tasavvuf ince ayardır diye Allah'ın bilebileceği, kullarından hatta peygamberlerin bile bilemeyeceği şeyleri dahi filancalar biliyor. Şeyhler biliyor diye mesela ayrıntılardan biri, gaybı dahi biliyor şeyhler şeklinde bir bataklık tasavvufun içine sıkıştırılmaya çalışılmışsa her mümin o tasavvufa itiraz etmek zorunda. Öyle bir mutasavvıf olamaz kimse. Öyle bir tarikata girilemez. ashab daha değerli insanlar var, zannettirilemez müminlere. Şefaati garanti türünden safsatalarla donatılmış bir tasavvuf, İslam tasavvufu değildir şüphesiz. Ne tasavvufun ilk büyük ehli, alimleri, ne Gazali ne de başka birisi buna rıza göstermemişlerdir. Felsefeden etkilenilmiş ve filozoflar örnek alınarak sistemleştirilmiş tasavvuf reddedilmesi gereken tasavvuftur. Cüneydi Bagdadi'lerin ve Abdülkadir Ceylali'nin Fudayil bin Ayatların tasavvufu ile ise cennete gidilen yollar daha rahat bulunur. Dolayısıyla Fezali rahmetullahi aleyhin minhacül abidin isimli kitabından biz cennete giden yolları göreceğiz. Ama bu kitap tasavvuf kitabıdır. Keşke hepimiz tasavvuf erbabı olsak diyeceğiz. Birinci noktamız bu. Çünkü şeytan böyle bir ayrıntıyı önceden tespit etmezsek, zihinlerimize yerleştirmezsek şeytan kalkar, o tarikat kitabıdır, tasavvuf kitabıdır, gazali şöyledir, gazali tenkit edilmiştir, bilen vesaire der ve bizi hazır elimizdeki nimetten alıkoyar. İnşallah sonunda göreceğiz ki minhacul abidin okumuş olmak, mümince yaşamak için çok büyük fark getirecek bize. Hamle yapmamıza vesile olacak. Ve diyeceğiz ki keşke akıl bali olduğum gün bu kitabı ezberlemiş olsaydım yahu, daha iyi Müslüman yaşardık diyeceğimiz umuyorum inşallah. İkinci noktamız. Biz şuna iman ediyoruz. Hiçbir alim, hiçbir mücutehid masum değildir. Kemal sıfatına ermiş de değildir. Bize göre en büyük müçtehit, ashab-ı kiramdan sonraki nesil için konuşuyoruz, Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'dir. Ondan sonra artık yüzlercesi var elhamdülillah. Belki binlercesi. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh başta olmak üzere, yazdığı ne varsa hatasızdır. Bunu söylemek bile caiz değildir. Beşer bu. Beşer. Adem'in çocuğu. Adem'in çocuğu masum olması için peygamber olması lazım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh sahabi ilk Müslüman çocuk hatta ilk Müslüman ilk Müslüman çocuk olarak da ilk Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır diyor. Hulefâ-i Raşidîn'den. Ne demek Hulefâ-i Yani ben ve Raşid halifelerimin sünnetlerine uyundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tanınmış, sünnetine uyma yetkisini Ali'ye de tanımış. Diğer üç ile beraber, radıyallahu anhüm cimiyen, Raşid halifelerden, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden, cennetle müjdelenmiş, On sahabeden biri cenneti yaşarken dünyada avucunun içinde görmüş. Hangi faziletini sayacağız gale'nin? Onun faziletini saymak bile haddimize değil bizim. Buna rağmen ayeti yanlış yorumladı, söylenince "Ha!" deyip geri gelmiş. Siz yanlış biliyorsunuz. Bana nasıl yanlış diyorsunuz dememiş. Ha, bunun yanlış anladım. Ali be radıyallahu anh Ali müştehit mi? E, Ali müştehit değilse dünyada müştehit yok demektir. Ali alim mi? Ali'ye alim demeyeceksen alimliği kaldır. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcazadesi damadı müştehit alim mücahid şehit Hangi özelliğini sayacaksın? Ama masum değil. Ne demek masum değil? Garantili, günahsız biri değil. Şimdi sapığın biri çıkar da, bu günahsızdır, bu günah işlemez diye bali olmuş birisine bir izafette bulunabilir. Akil bali, çocuk için söylenir günah işlemez diye. Maakil ve bali birisi için günah işlemez, denemez. Biz ümmeti Muhammediz. Böyle laubali söz söylenir mi ya? Peki masum değil. Hiçbir alim, hiçbir müşteri. Kamil mi? Ne demek kamil? Eksiksiz. Mesela Gazali Rahmetullahi Aleyh Minhajül Abidin'i yazdı. Ne demek? Minhajül Abidin ila cenneti Rabbil Alemin alemlerin Rabbinin cennetine giden kullarının yolu yordamı. bu konuda daha iyisi olmaz. En iyisi budur. Bu sözü de kimse söylemez. Mümin söylemez. Hangi kitaptır o daha iyisi olmaz? Kur'an kitabıdır. Kur'an'ın kemali vardır. Çünkü sahibi kemal sıfatıyla mevsuftur. Allah kemal sıfatı olan Allah'tır. Onun Kur'an'ı da bir harf daha iyisi olur bir kitap değildir. O'dur. Son nokta O'dur. Bütün alimler ve bütün müştehidler bizim onlara saygı ve hürmetimizle beraber eksik olabilirler. Hatalı olabilirler. Peki bu kitapta madem böyle bir kural koyduk gazali için dedik. Bu kitapta muhakkak eksik vardır. Bu da abes bir iş. Ne demek muhakkak eksik vardır? Belki yoktur. Bir alim, müştehid. Hatta gazali, müceddit dedik. Müceddit. Müştehitliğin de üstünde müceddit. Gayret etmiş. Kendisi diyor zaten, özel dostlarım rica etti bunu yazdım diyor. Özel dostları için not tutmuş. Mükemmel olabilir bu bizim mükemmelliğimizde. Bir sonraki kuşak gelir, gazalinin bu tespitinden daha güzeli şuydu der. Şu ayeti öne geçirmeyi unutmuş der. Olabilir. Ben bundan istifade ederim. Arı gibi. Ne yapıyor arı? Vız vız vız vız vız vız, vız kilometrelerce yol gidiyor. Gittiği bir tane papatyanın üstüne konuyup kalıyor orada. Alıyor bal, balını vız vız vız, vız Yuvasına geliyor. İlim talebesi arı gibidir. Çıkar evinden, medresesine gider, vızı, vızı vızı yazar, çizer, gelir. Akşam yatarken de arının peteğine bal koyduğu gibi o da beynini o bilgilerle doldurur. Sabah alim bir daha gider. Arı binlerce çiçeğin üstünden geçip bir çiçeğe gidiyor. Alim de öyle yetişiyor. Müştehit de öyle yetişiyor. Biz gazali rahmetullahi aleyh örnek olarak söylüyoruz ve minhacül abidin isimli kitabını okuyoruz. Bu kitaptan bir arıza bulmak için okumuyoruz. Niye Allahu Teala'nın bana gönderdiği bir nimetin arızasını arayayım canım? Ne işin var arızasıyla? Peki bunu Kur'an okur gibi 30 yüze bölüp okur muyuz? Onu da yapmayız. Biz arıyız. Bu çiçektir. Buna konar. Balımızı alır gideriz. Ondan sonra e, Rabbim bereketini verecek gerisine. Gerisine de Rabbim bereket verecek. Nasıl verecek? Nasıl murad ederse, ihlasıma göre verecek. İhlasıma göre verecek. Demek ki birinci noktada ne dedi? Gazali sufidir. Bazı ıstılahları açıklayacağız zaten. Sufice ıstılahlar kullanıyor. Ama elinde tesbih dolaşan sufiden çok dünyayı beynine doldurup, nehirleriyle, dağlarıyla o yükü 55 sene yaşayan adamdır Gazali. Biz ne diyoruz? Gazali öyle bir isim ki tasavvufta, Gazali'den öncesi var, Gazali'den sonrası var. Tasavvufa şekil verdi. Evet, Kur'an değil yazdığı, çünkü hiçbir alim Kur'an yazamaz. Hiçbir müçtehit, masum değildir. Olsa eğer birisi masum, Ebu Hanife'miz olurdu. Rahmetullahi aleyh. Bir i̇lm kitabının birinci sayfasından son sayfasına kadar hangi meseleye bakarsanız bakın, bu Ebu Hanife'ye göre sünnettir. Ebu Yusuf değildir dedi. Muhammed Önemli değildir dedi. Hocalarının sağlığında Ebu Hanife'ye itiraz etmişler. Masum itiraz görür mü? Kamile, eksiksiz olana itiraz edilebilir mi? Edilemez. Öyle olsaydı Ebu Hanife edepsizler. Ben size öğrettim, siz şimdi bana geri veriyorsunuz derdi. Mutlu oldu. Talebeleri onu ikaz etti diye. Onlardan sonra gelenlerde. Hepsinin görüşünü yazdılar. Ümmete miras bıraktılar bunu. Biz bu şekilde terbiye görmüş bir ümmetiz. Asab ı kiramı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yetiştirdi. İnşallah aşırı gidenler ucu bucağa kaçmışlar, ipi kopmuşlar olsa da ümmet bu i'tidal çizgisinden gidecek. Üçüncü noktamız. Bu kitap Bukhari'den seçme yüz hadis değil ki ezberleyeceğiz bunu. Aynı şekilde bir fıkıh kitabı da değil ezberlemek için. Ama yol gösteren cennete mümin nasıl gider? Hangi vadileri aşıp cennete gitmesi lazım? Bunu gösteren bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı seçip okuma nedenimiz bu dünyanın put haline geldi. Diploma, iş, düğün salonu vesaire vesaire dünyanın putla dolduğu bir zamanda Allah'a giderken önümüzü tıkatmasın bu dünya diye ne yapmamız gerekiyor? Onun en güzel cevabını veren kitaplardan biridir bu. İhya-i Ulumuddin de öyle bir kitaptır ama girince çıkışı olmayan bir kitap İhya-i Ulumuddin. Şöyle bunun gibi ders yapsak 20 sene lazım bize. İhya'nın içinden çıkabilmek için. Bir de İhya'da uzatılmış konular var. Sanki Gazali Rahmetullahi Ali İhya-i Ulumuddin'i kendi eliyle özetlemiş gibi bir kitap bu. Benim muradım, bu kitabı seçip e, sizlerle okumaktaki muradım şudur. Hepimizin elinde dünyayı tanımak, Allah'a gidişi anlamak için, cennet nasıl kazanılıyor bunu çözebilmek için bir formül olsun. O formülde bu kitap. Bundan sonra hanım kardeşlerim kendilerini Rablerine hazırlarken Allah ile buluşacakları günü hazırlarken ellerinde güzel malzeme bulunsun. Hayır. Ee, çocuk yetiştireceklerse çocuklarını doğdukları günden itibaren hangi aşıyla şeytandan koruyacaklarını, şeytan mikrobundan koruyacaklarını bilmiş olsunlar. Bu da önemli. Artı şeytanın fitnelerine karşı ön tedbirimiz, masamızın, çekmecemizin içinde malzemeler bulunsun. Onun için bu kitabı seçtim. Peki, bu kitaba ne gerek var? Kur'an-ı Kerim'i okusaydık ya, elbette Kur'an-ı Kerim'in trilyonda biri etmez minhacül abedin. Etmez. Peki Bukhari'yi okusak, Bukhari'nin 10 milyarda biri bile etmez. Etmez. Güneşin ısıtma gücüyle. Bizim evimizde yanan kombinin ısıtma gücü arasında benzetme yapılabilir mi? Kur'an'la minhacül abidin de böyle birbirine benzemezler. Biri güneş, öbürü de evde küçücük bir kombi. Mangal gibi bir şey. Ama güneşte pirzola pişmiyor. Mangalda pişiyor. Bizim Kur'anlı hayattan soğuk geçirdiğimiz asırlar, şimdi oturup Bakara suresini okuyarak, Rabbimize yaklaşacağımız pozisyonlardan bizi uzak tuttu çok. Tıpkı bir kilo pirzolayı, Güneşte pişirip yiyemiyoruz, güneş bütün dünyayı ısıtacak güçte olduğu halde. Ama bir avuç e, kömürün üstüne pirzolayı koyuyoruz, mis gibi oluyor. Bu bir avuç kömür niteliğinde, güneşe ölçüldüğünde, Kur'an'a ölçüldüğünde karşılaştırma yaparak. Dolayısıyla minhacül abidin, Rabbimizin kitabından lezzet alarak okuyalım diye bir ön hazırlıktır. Zaten ikinci maddede ne dedik, hiçbir beşerin kitabı. Kur'an-ı Kerim'in yerine haşa. Bırak koymayı. Aynı rafa bile koymuyoruz Kur'an-ı Kerim'i koyduğumuz rafa biz başka kitap koymuyoruz ya. Bu sebeple bu kitabı bundan sonra Minhac grubu diye bir grup oluşturmak için nauzu billah asla okumuyoruz. Ben Gazaliçi olmam ki Minhatçı olayım. Ama bu kitaptan yol yordam öğreneceğim. Ana menfezlerini öğreneceğim. Biiznillah Teala e, Rabbim lütfederse sonunu gördüğümüzde hepiniz göreceksiniz ki Fil suresinin tefsirini okurken daha gözü yaşlı okuyacaksınız. Bukhari'den bir hadisi şerifi çözmek size daha çok lezzet verecek. İnşallah Kitabı Okurken pek çok arzum var Allah'tan. Temennim var. Birincisi Arapçamıza yardım edecek inşallah. Kelime kelime Arapçası ile de uğraştığımız olacak. İki, ıstılahları da çözeceğiz. Velî diyecek. Veli kime deniyor onu çözeceğiz. Müttakî diyecek. Müttakî kelimesini çözeceğiz. Bir yandan Arapçaya katkısı olacak. Metin metin okuyacağız. Bir yandan da Arapçaya katkısıyla beraber bu kitap sayesinde İslam ıstılahlarını öğreneceğiz. Ayetler, hadisler öğreneceğiz. Sizler dinlerken kitabın kenarına ince yazı ile yazıyorsanız ona bir itirazim yok ama muhakkak bir not defteri ile dinleyin. Ondan sonra kitabın mesela 16. sayfasında isek 16. sayfasını bir kenara not defterinize yazın. 16'nın altında geçen kavramları. 16. sayfada filan kavram geçiyor. Onu not tutun. Yani deyim yerinde ise minacül abidini bitirdiğimizde biz işte böyle bir 200 sayfalık kitap 500 sayfalık da nottan oluşmuş şerh kitabınız olsun sizin. Böylece siz sanki icazet almış da o icazetle bu kitabı daha sonra okutma yetkisi almış gibi hem kendiniz doyarsınız hem birilerine vereceğiniz hediyeniz gibi olur bunlar. Konferans verirsiniz, yani her türlü istifade edebilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Dördüncü noktamız, bu kitabın içinde belki Yüzden fazla ana bir başlık geçecek konu olarak. Hepsinin ortak noktası cennet yolunu bu dünyada nasıl bulabilir mümin? Şeytanın hilelerinden kurtulup Allah'a nasıl kavuşacağız? Ne anlatırsa anlatsın cümleyi oraya getirecek. Ön sözünde öyle başlıyor zaten. Çok zor diyor cennete ulaşmak. En son sözü de öyle bitecek. Bu önemli. Neden? Yani kitap mesela İhya Ulumü Din okusaydık, bu böyle olmayacaktı. Onlarca farklı bir başlık olacaktı o kitapta. Minar Cüla Abidin'in tek özelliği var. Cennete giderken mümin sıkıntısız nasıl gidecek? Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bir ayracın üzerine bunu yazalım. Her okuduğumuz sayfaya onu koyalım. Bu. Burada bize cennete nasıl gidilir onu anlatıyor. Dolayısıyla namazın farzları burada hiç geçmeyecek. Orucun iftarı nasıl yapılır? Hurmayla mı iftar etmek faydalı? Suyla mı? Geçmeyecek. Daha çok mantığımız üzerinden dünyaya kapılmadan Allah'ın cennetine gitmeyi tarif edecek. Bu dördüncü maddeyi Niye özellikle vurguladım? Şundan dolayı. Yani zannederiz ki, burada biz fıkıh meselesi öğreneceğiz. 10 ee, sayfa okursun, 50 sayfa okursun bir fıkıh meselesi geçmez. Fıkhın da diğer ilimlerinde hepsinin aslı olan Allah'a imanımız ve nihai saadet diyor. Saadetimiz, kazancımız olan umudumuz olarak kazancımız olan cennet için bize yol gösterecek inşallah. Gazali'nin bu kitabı ömrünün son ikinci senesinde yazdığı. Kitabı. 54 yaşında iken bu kitabı yazmış. 55 yaşında da vefat etti biliyorsunuz. Rahmetullahi aleyh. Gazali eline kılıç tutmuş birisi değil. Ama, döneminin alimleriyle, binlerce münazaraya girip, adeta boğuşmuş birisi. Gazali, itham edilmiş, iftiraya uğratılmış, hapis cezası ile tehdit edilmiş, Sultan Sancar'ın önüne, din düşmanlığı yüzünden çıkarılmış, bu adam iftiracı casus denmiş. Çekemeyenleri tarafından. Dolayısıyla beşinci maddede şunu bilmenizi istiyorum. Gazali hocasından okudu yetişti yetişti, kendi okudu okudu yetişti yetişti. Dolayısıyla Gazali'nin depocuğu hani anlaşılsın diye söyleyeyim tonlarca ilimle dolu. Tonlarca. Bu bir. Bir de Gazali yıllar boyunca diğer alimlerin ithamlarını gördü. Onlar onun hatalı buldukları şeylerini karşı çıktılar. Ve bu karşı çıkışlar, Gazali karşılarını alıp tartışmalar, münakaşalar, sen yanlış yaptın, ileri gittin, geri geldin demeleri sufilerden git etmiş onu. Fakirlerden git etmiş, kelamcılar git etmiş, feylozoflar git etmiş, onlara cevap yetiştirmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Gazali elli dört sene okudu okudu okudu bir birikimi var. Bir masanın üstünde oturup her ay bir kitap yazan biri değil, Bağdat'ından, Şam'ından, Kudüs'ünden, Nisa buğru'ndan vesaireye kadar. İslam alemin o gükü. Mekke var, Medine var işin ucunda. O günkü ilim merkezlerinin de özünü emmiş birisi. Dolayısıyla Gazali aleyhi, bu kitabında ömrünün sonunda kendi birikimleriyle beraber döneminin ulemasının da birikimlerini bize pazarlıyor. Rahmetullahi aleyh. Kitabın bu özelliği çok önemli. Yani şunu, şunu, şu sonuca geliyoruz buradan. Biz minhacül abidini hazmettiğimiz zaman, gazali zaten hazmetmiş oluyoruz. 20 tane daha alim okusak da gelecek sonuç buydu zaten. Yine onları da almış oluyoruz. Rahmetullah. Belki bundan önce, yıllar önce yazdığı ihya ulumu din için bu geçerli olmayabilir. O onun birikimi. Altıncı maddemiz. Gazali'nin ünvanı Hüccetül İslam'dır. Delilül İslam demek. İslam'a yol gösteren, İslam'ı işaret eden insan demek. Hüccetül İslam. Alim, fakih, usulcü, yani ne derseniz deyin. Her ilim var adamda. Rahmetullahi Aleyh. Ama Gazali'ye illa bir branş verecek olsak. Çünkü Gazali hastane gibi bir adam. İçinde her türlü branş var. Hastane çünkü. Onlarca doktor vardır. Gazali'ye hayır bir meslek verelim sadece. O meslekte Gazali e, yürüsün diyorsanız eğer Gazali kalp uzmanıdır. Şeriat İlimlerinde kalp manevi ilimler demektir. Yani Gazali'nin gerçi fıkıhtaki vasıtı mesela vasıt isimli kitabı Allah muhteşem bir kitap ama ondan daha iyi uzman olduğu alan kalp dünyasıdır. Mesela Gazali'nin bu altıncı maddede tespit ettiğimiz Altıncı maddedeki özelliği Gazali'den namaz kılmayı öğrendiğinizde yüzde otuz etkileniyorsanız hıybetin kötülüğünü, hasedin kötülüğünü öğrenmek için okuduğunuzda yüzde yetmiş etkilenirsiniz. Daha uzman olduğu bir alan. Bir tür kalp uzmanı Gazali. Dolayısıyla merhametli olmam gerekiyor. Allah Teala'nın Kur'an'ını okurken ağlayamıyorum. Rikatım olmuyor. Rikat olmasını istiyorsan Gazali oku diyoruz. Neden? Kalbe ait ince ayarları Gazali diğer alimlere göre daha iyi derliyor, topluyor. Allah Teala ona bunu lütfetmiş. Yedinci ve son madde. Gazali'nin kitabı. Yıllar sonra etki eden bir kitap değildir. 100 sayfa okuyan, üç gün sonra Gazali'nin etkisi altında kalır. Böyle bir bereket vermiş diline ve kalemine. allah Teala Celle Celaluhu. Bereketli bir kalemi var. Bizim kendisini dinleme imkanımız olmadı tabii. Asırlar önce Rabbine gitti. Ama kalemi konuşuyor gibi. Gazali'yi çorba kaşığıyla ilaç yer gibi kullanmak yanlış. Şeytan asıl istifade edeceğimiz şeylerden bizi alıkoymak için gazalici denecek bir usluba sokabilir bizi. Bundan sonra her şeye gazali gibi bakma diye bir hastalık peyda olabilir. Buna karşı dikkat edeceğiz. Ne yapacağız peki? Nasıl dikkat edeceğiz? Gazaliden istifade edeceğiz. Ama gazalici olmayacağız. Hiçbir şeyci olmadığımız gibi. Ümmeti Muhammed'in çocuğuyuz. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı kitabımızdır. Ümmeti Peygamberin Ümmeti Muhammed'in Peygamberinin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ımızın açıklamasıdır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imamımızdır. E bizim öbür türlü çiçek olarak gördüğümüz kitaplar olur. Onlardan bal alırız. Sonra işimize bakarız diye düşüneceğiz. Bundan ötesi bizi aşırılığa sevk eder. Bu aşırılığı da ne hoş billahi teala Müslüman olarak Rabbimizin razı olmayacağı bir iş olarak yapmış oluruz. Ee, ahirette de hesap veririz. Allah muhafaza buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.